İnsanın kaderin mahkumu olmadığının bir diğer izahı da elinde olmayan şeyler sebebiyle ibadetin teklif edilmemesi ve mesuliyetin kaldırılmasıdır. Eğer insan kaderin mahkumu olsaydı böyle bir ayrım yapılmazdı. Herkes her halinde işlediği fiilden mesul olurdu. Allah'a ait olan haklarda, insanlardan mesuliyeti kaldıran hususlar şunlardır. Delilik, bunaklık, unutkanlık, zorlama, hata ve yanılma. Netice olarak bu durumlarda yapılan fiiller, insanın kendi ihtiyarı ile olan şeyler değildir. Böyle olduğu için, bu durumdaki bir insandan mesuliyet kalkar. Eğer insan kaderin mahkumu olsaydı, bu durumların mesuliyetten hariç tutulmasına gerek kalmazdı. Deli, akıllı, unutkan, uyuyan, yanılan herkes, ayırt edilmeksizin bütün insanlar mesul tutulurdu. Acaba başkalarının tehdidiyle ve zorlamasıyla haram bir fiili işleyen bir kulu Cenab-ı Hak affederken böyle merhamet sahibi bir zata benim kaderimi sen tayin ettin sonra beni niçin cezalandırıyorsun diyerek rahmetini itham etmek o rahmetten mahrum kalmaya sebep değil midir?